Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hayırlı akşamlar. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu ne billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahu fele mudillele ve men yudlil fele hadiyale. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve neshedı örneğin Muhammeda abdhu ve resulu. Ama bat, fakat istgal hadis kitabı Allah, ve hayral al hadi hadi Muhammed sallahu alaihi vassalam, ve şer al umur muhtesatı ha, ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'a tin zalale, ve külle zalaletin filnar. İnşallah dün başladığımız ana hatlarıyla tevhid konusuna bugün yine devam edeceğiz. İslamın Şirkin, küfrün, nifağın e, tanımlarını özetle bahsedeceğiz inşallah. İslam, silim kökünden türemiş bir kelimedir. Lugat anlamı itibarıyla selamette, huzurda olmak demektir. Ses az mı? Bir saniye. Rabbani bir din olarak İslam, Allah'ın tüm rasullerine öğrettiği ve onları tebliğiyle görevlendirdiği tevhid dini İslam demektir. Tamam inşallah. Allah Azze ve Celle kitabında dini tarif eder ve dinin maksadını bize beyan ederek şöyle buyurur. Şura Suresi 13. Ayetinde O dinden Nuh'a vasiyet ettiği ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğini dini ikame ediniz ve onda fırka fırka olmayınız diye size şeriat kıldı buyrulur. İslam, aynı zamanda yeryüzündeki yaşayışımızda Allah'ın dinini rehber edinmek anlamına gelir. Bu bir bakıma hayatın ve tüm varlıkların sahibi ve Rabbi olan Allah'ın kainatta yürüttüğü ilahi kanunun yani e, sünnetullahı tasdik edici olan bir imanla onun kitabı ve gönderdiği Rasule iman ederek ibadeti ve itaati halis bir şekilde sadece Allah'a tahsis etmek ve tüm beşeri dinlerin ve insan hevasının ürünü olan sahte, çirkin, batıl, şirk, sapıklık ve küfür olan düşünce ve ideolojilerden beri olmak ve Allah'a ortak koşulan her şeyden uzak olmaktır. İslam, kulların, taşların, heykellerin, putların, İslam dışı ahlak ve hayat tarzlarının tamamının kulluğunu reddedip, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmanın adıdır. Allah, tüm peygamberlerine din olarak İslam'ı göndermiştir. Tüm risaletlerin aslı tevhiddir. Din hem tevhid hem de şeriattır. i̇bn Ömer radıyallahu anhumanın rivayet ettiği hadiste, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İslam beş şey üzerine bina olunmuştur. İlahın Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadeti, namazı ikam etmek, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Buhar ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Şeriat ise sözlük anlamı itibariyle suya giden yol demektir. Allah'ın dini olan İslam'ın hidayetine giden yol ve yöntemlere de şeriat adı verilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şeriat, akide ve amelde Müslümanların izlemesi gereken yoldur. Şeriat, Allah'ın hükümlerin hükümlerinin hudududur. Helallerin ve haramların hududunu ve bunun hükmünü ancak Allah'a koyar. İnsanların kendi hevalarından helal ve haram koyma hakları yoktur. Ancak Rasullerin ve Nebilerin Allah'ın izniyle helal ve haram kıldıkları bundan hariçtir. Allah, her Rasul ve Nebi'ye ayrı birer şeriat gönderdiği gibi, Bazen birkaç peygambere de aynı şeriatı vahyetmiştir. Tıpkı Musa ve Harun'a aynı şeriatı vahyettiği gibi. Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği şeriat hakkında şöyle buyuruyor. Casiye suresi 18. ayeti Sonra seni dinden bir şeriat üzere kıldık. Ona uy ve sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma. Şeriatlar da İslam gibi Allah katından rasullerine ve Nebilerine vahyedilir. Allah her zaman ve mekana ve kullarının durumuna en uygun olanı gönderir. Dilediği zamanda bu şeriatların bazı emir ve yasaklarını değiştirir. Bu dinin aslını değiştirmeyeceğini fakat şeriatların yine Allah'ın iradesi ve izniyle değişebileceğini gösterir. Dini sadece ahlaktan ibaret zannedenler Hristiyanlara benzemiş olanlardır. Dinin sadece ahlak olduğunu söyleyenler, Allah'ın kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindeki hükümleri değiştirmek isteyenlerdir. Dini laik düşünce sistemine dönüştürmek isteyenler, şeriatın dinden olmadığını iddia etmektedirler. Bunun da açık anlamı, İslam dininin insanlar arası hukukla ilgili kanunlar koymadığını söylemektir. Dolayısıyla bu sözü söyleyenler, Allah'ın İnsanların ilişkileri hakkında hüküm indirme hakkının olmadığını da böylece dile getirmiş olmaktadırlar. Müslümanlar Allah'ın şeriatını diledikleri zaman değiştiremezler. Hiçbir mümin kul hiçbir şekilde böyle bir şey yapamaz. Aleykümselam ve Peygamberler bile böyle bir yetkiye Allah'ın izni olmadıkça sahip değillerdir. Allah izin vermedikçe hiçbir peygamber kendinden önceki peygamberlerin şeriatlarında bir değişiklik yapamaz. Şeriatları gönderen ve kullarını bununla mükellef tutan ancak Allah'tır ve bunda değişiklik yapma hakkı da ancak Allah'ındır. Kullar ancak rasullere gelen vahyi yani şeriatı, Allah'ın kitabı ve onun nebisinin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti çerçevesinde yorumlayabilirler ve karşılarına çıkan yeni meselelere böylece çözüm bulabilirler. Bunun adına fıkhetme etme ve iştihat denir. İştihat, bir bakıma yeni meseleleri çözmek, insanlığın önünü açmak, şeriatın temel kaydelerini güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak için yapılır ve iştihatta maksat, kitap ve sünnetteki delili bulmaktır. İştihat, bir başka açıdan peygamberlerin ilmini fıkh etme veya takva yoluyla onlara varis olmadır. İçtihatların farklı farklı olması Allah'ın kullarına verdiği akıl nimeti ve ilminin tabi bir sonucudur. Müştehitler yeni bir din ve yol koyamazlar. Onlar meselelerle ilgili Kur'an ve sünneti esas alarak ilgili delilleri bulmak için gayret gösterirler. Günümüzde İslam ile şeriatın aynı anlama gelmediğini söyleyerek Dini içinden parçalamak isteyen batıcı laiklerle modernist Müslümanlar, güya Müslümanlar, şeriatın din olmadığını, gerçek şeriatın insanların zamanla karşılaştıkları zorluk ve ihtiyaçlarını cevaplandırması için ed-din olan, İslam'ın ilke ve maksadı çerçevesinde yapılan özgür iştahatla hükmü belirlenecek olan şeriat olduğunu ifade etmektedirler. Zira onlara göre şeriat değişkendir ama din değişmez ve sabittir. Halbuki bilmiyorlar ki şeriat ve usulü dinin maksat ve gayelerini belirleyen Allah Azze ve Celle tarafından koyulmuştur. Câsiye suresi 18. ayetini tekrar edelim. Sonra seni bir şeriat üzere kıldık. Ona uy, sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma. Kulların mükellef olmalarını ortadan kaldıracak meşru engeller olmadıkça hiçbir Müslüman Allah'ın kendilerine şeriat olarak koyduğu emri, yasağı ve haddi terk edemez. Çünkü şeriatın bütün esasları dinin bizzat içinde ve ondan bağımsız olmadan gönderilmiştir. Şeriatın dinin esası olmadığını, dolayısıyla insanların arasındaki bir ittifakla bundan 1400 yıl önce emredilmiş veya yasaklanmış olan hükümlerin değiştirilebileceğini söyleyenler, aslında modern batıcı laik düşüncenin İslam şeriatın yerine konmasında kendilerince dinsel dayanak arayan münafıklardır. İslam şeriatını dışlayan batıcı laikler daha önce şeriatı çağ dışı ilan ederek inkar ederlerken kendilerine modernist Müslümanlar diyenler onların yaptıklarının aksine şeriatı modernizmin içine çekerek ilahi kimliğinden soyutlamak istiyorlar. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki Allah ancak kendisine imanı, kitabını ve rasulünü tasdik ve kendisine halis kulluğu İslam olarak adlandırdı dinine göre nasıl kul olması gerektiğini de şeriat olarak adlandırdı. Müslüman olarak bize düşen görev, bütün bilgimiz ve amel gücümüzle Allah'ın şeriatının değişmezliğini vurgulamaktır. Onu değiştirmeye çalışanlara ve İslam'ı insanlara götüremedikleri için Allah'ın şeriatını modernleştirip, onu Allah'ın tanımladığının dışına çıkarıp, insanların heva ve heveslerinin oyuncağı haline getirmek isteyenlere karşı elimizle, Dilimizle ve kalbimizle mücadele etmeliyiz. Bu Allah katında Allah'ın dini için verilen cihadın ta kendisidir. Şirk, herhangi bir şeyi veya kimseyi Allah'ın sıfat veya isimlerinden birisinde veya hepsinde yahut da hükümlerinde ona denk görmektir. Şirk, Allah Azze ve Celle'nin gayrısından, Allah'a ait olan sıfatlarla bir şeyi istemek için dua veya ibadet etmek, Allah'tan istenilebilecek olan bir şeyi onun kullarından elde etmek için onlara dua ederek, Allah'tan duayla bir şey ister gibi istemektir. Bazı insanların kabir ehlini hacetlerine çare bulmak için vesile ve vasıta edinmeleri ve onlara kendilerinden razı olup dualarının kabulünde yardımları olsun diye adak adamaları da şirktir. Allah şirki ancak Nasuh bir tevbe, sahih bir iman ve salih bir amelden sonra bağışlar. Allah katında günahların en büyüğü şirktir. Çünkü şirk hem yeryüzünde hem de göklerde ilah ve Rab olan Allah'ın hakkını küçümsemek ve O'nun tarafından yaratılan bir şeyi rububiyetinde ve uluhiyetinde O'na ortak kabul etmektir. Bunun için Allah Azze ve Celle kitabında Nisa suresinin 116. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Fakat bundan aşağısını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekte o derin bir sapıklığa düşmüştür buyrulur. Yine Lokman suresi 13. ayetinde, ''Gerçekte şirk çok büyük bir zulümdür.'' buyrulmuştur. Bunun için şirk, sahibini ahirette ebedi azaba götürür ve kulun varsa tüm salih amellerini ve ibadetlerini de iptal eder. Allah Azze ve Celle kitabında Zümer suresi 65. ayetinde, ''Andolsun ki sana ve senden öncekilere, eğer Allah'a ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun.'' diye vahyettik buyuruyor. Çünkü şirk, Allah'ın insanların tek Rabbi ve ilahı olduğu inancını bozmak, Allah'ın hükümlerine baş kaldırmak ve Allah'ın kulları üzerindeki haklarını görmezlikten gelmektir. Bu nedenle iman etmek, aynı zamanda küfrün ve şirkin ne demek olduğunu da öğrenmek demektir. Şirki ve küfrü tanımayan imanı da tanımamıştır. Ömer radıyallahu anh diyor ki, İslam'ın düğümleri ancak İslam'a girdikten sonra cahiliyenin ne olduğunu bilmeyenler yetiştiği zaman çözülür. Allah Ömer radıyallahu anh'a rahmet eylesin. Hakikatten de e, cahiliyenin ne olduğunu bilmeyenler, cahiliye toplumunu tanımayanlar, Peygamber aleyhisselatü vesselamın muhatap olduğu Toplumu tanımayanlar bugün aynı müşkülatlara düşmüş durumdalar. Onun için İslam alimleri İslam'ı Allah'a teslim olmak, marufu emretmek, kötülükten alıkoymak ve Allah yolunda cihad etmek olarak tanımlamışlardır. Zira hayrın tamamı bundadır. Şerrin tamamı da bu amelleri terk etmektedir. Cabir İbn Abdullah radiyallahu anhümanın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allah'a bir şeyi ortak koşmadan gelirse cennete girmiştir. Bunu İmam Müslim, iman Babında rivayet ediyor. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim Allah'tan gayrısını Allah'a denk tutarak ölürse cehennem ateşine girmiştir. Yine bunu da İmam Müslim rivayet eder. Allah Azze ve Celle kitabında, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyararak şöyle buyuruyor. Zümer suresi 65. ayetinde. Eğer sen dahi ortak koşarsan tüm amelin işe yaramaz olur ve hüsranda kalanlar olur, hüsranda kalanlardan olursun. Şirk yeryüzünde Allah'ın rabliğine ve ilahlığına karşı işlenmiş en büyük isyandır. Bunun için Allah azze ve celle Kur'an'da şirki çok büyük bir zulüm olarak adlandırmıştır. Şirk koşanlar Allah'ın kendilerine bu dünyadaki nimetleri, niçin ve neden verdiğinin hikmetini inkar edenlerdir. Bununla beraber, rububiyetinde ona iman ettiğini söyleyen birçok kimse, ona uluhiyetinde şirk koşarak isyan etmişlerdir. Cahiliye döneminde olduğu gibi, ondan sonra da Allah'a şirk koşanlar iki şekilde Allah'a ortak koşmuşlardır. Birincisi, uluhiyette Allah'a şirk koşma. Diğeri de, Rububiyette Allah'a şirk koşmaktır. Uluhiyette Allah'a şirk koşmak, e, bu şekilde şirk koşanlar e, ibadet ve itaatte Allah'a ortak koşarak veya hükümde Allah'a ortak koşarak bu şirki işlemiş oluyorlar. Tevhid-i uluhiyette şirkin aslı Allah'a uluhiyetinde ortak koşmadır. Bu şirkin en büyüğüdür. Bu İslam öncesi ve İslam geldikten sonra da devam eden cahiliye şirkidir. Bu şirkin diğer bir derecesi de fiillerde Allah'a ortak koşmaktır. Bu da bir kimsenin herhangi bir fiili Allah'ın kudret ve ilmine rağmen ondan bağımsız ve onun izni olmadan işleyeceğine inanmaktır. Allah'ı Rab olarak bildiği halde Allah'ın kullarının bir hayrı ve şerri yaratacağına inanarak onlardan korkmak ve Allah'a itaati terk etmek bu şirk türündendir. Müşriklerin tapındıkları putları ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korkutmaya kalkışmaları, putlarını uluiyete, uluiyette Allah'a ortak koşmaları sebebiyleydi. Allah'a iman iddiasına rağmen onun indirdiği hükümlerle hükmetmemek ve bu hükümleri geçersiz kılmak, uluiyette şirkinin, uluiyette şirkinin en açık bir örneğidir. Kulların korkusunu Allah'ın korkusundan öne çıkarmakta yine uluhiyette Allah'a şirk koşmaktır. Allah azze ve celle Maide suresi 44. ayetinde kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Yine Nisa suresi 65. ayetinde hayır Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan bir anlaşmazlıkta seni hakem kılmadıkça ve sonra da verdiğin hükümde nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Maide suresi 49. ayetinde de Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalar, saptırmalarına dikkat et. Tevhid-i rububiyette şirk koşma ise iki şekilde olur. Birincisi tatil şirkidir. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği isim ve sıfatların bazısını iptal etmektir. Firavun'un ve kainatı ezeli ve ebedi kabul eden felsefecilerin şirki gibi. Bu da yaratılmışlardan bir şeyi Allah'ın zatına has olan sıfatlarıyla vasıflandırmaktır. Firavun yeryüzünde yaratılmış biri olduğu halde kendisini insanların Rabbi ilan etmişti ve ben sizin en yüce Rabbinizim demişti. Kainatın evveli olmayıp kadim olduğunu söyleyenler de yaratılmış olan kainatı Allah'ın zatı sıfatlarına denk tuttukları için Allah'a rububiyetinde ortak koşmuşlardır. Kainatın Allah'ın vücudundan başka bir şey olmadığını söyleyen vahdedi vücut yani varlığın birliği düşüncesi de bu şirk türlerindendir. Bu İskenderiyeli Yahudi filozof Filon'un ilk attığı felsefedir, ilk olarak ortaya koyduğu felsefedir. Oradan Yahudiliğe ve Müslümanların düşüncelerine geçmiştir. Müslümanlar arasındaki temsilcisi ise Muhyiddin İbni Arabi ve Sühreverdi'dir. Mecusilerin ve Nasranilerin yaptığı gibi Allah ile beraber başka bir ilah edinmek de yine e, Rububiyet'te şirk örneğidir. Mecusiler hayır ve şer için iki ilah edindiler. Nasraniler İsa Aleyhisselam ve annesi Meryem'i Allah'a ortak koşmuşlardır. Yıldızlara insanın kaderi üzerinde etki etme özelliği verenlerde Rububiyet'te Allah'a ortak koştular. Kabirlerden medet umanlar. Ve velilerin ruhlarının tasarrufuna inanları, inananların şirki de bu türdendir. Bir diğer şekli teşbih şirkidir. Allah'la beraber isim ve sıfatlarını iptal etmedikleri halde ona ortak ilah edinenlerin şirkidir bu. Hristiyanların şirki gibi. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Rasulü olmasına rağmen onu ve annesini ilah edindiler. Rabbimizi yaratılmış olanlara benzetmek de teşbih şirkine girer. Buna örnek onun eli benim elim gibidir. İşitmesi ve görmesi benim işitmem ve görmem gibidir demektir. Kulların kainattaki hadiseler ve eşya üzerindeki tasarrufları olduğuna inanmak da yine bu tür şirke girer. Teşbih şirkine girenler aynı zamanda Allah'a cisimde nispet etmişlerdir. Hristiyanların Allah'ın İsa Aleyhisselam'ın cesedine büründüğünü söylemeleri, e, hulul ve iktihat inançları gibi. Duada şirk, duada Allah'ı tevhid etmenin karşılığında cahil insanların veya müşriklerin dualarında kutsadıkları şeylere veya şahıslara tıpkı Allah'a yalvarır gibi yalvarıp onlardan başlarına gelen belaların kaldırılmasını istemeleridir. Müşrikler başları darda kalınca Allah'a kendilerinin içinde bulundukları darlığı gidermesi için yalvarırlar. Ancak Allah onların başlarındaki darlığı giderince onlar yine ona isyan edip şirk koşarlar. allah Teala onların durumunu Ankebil suresi 65. ayetinde şöyle açıklıyor. Gemiye binince dini yalnız Allah'a halis kılarak dua ederler. Onları karaya çıkarınca ona ortak koşarlar. Hud suresi 15-16. ayetlerinde niyetteki şirkten bahsedilerek şöyle burulur: Kim dünyayı ve onun zinetini irade ederse, onlara amellerinin karşılığını eksiksiz olarak veririz ve onlara orada hiç haksızlık edilmez. İşte onlar için ahirette ateşten başka bir nasip yoktur ve yaptıkları da batıldır. İtaat şirkiyle ilgili olarak Enam suresi 121. ayetinde... Üzerine Allah'ın adının anılmadığından hayvanların etinden yemeğiniz Çünkü o fısktır. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmek için vahyederler. Eğer onlara uyarsanız siz de müşrik olursunuz. Bu şirk de helal ve haram kılmada Allah'ın hükümlerine rağmen Allah'ın hükümlerinin bulunduğu alanlarda kulları söz sahibi kabul etmektir. Yahudi ve Hristiyanların ilim adamlarını helal ve haram kılmada ve Allah'ın emirlerini, hüküm ve hadlerini tebdil etmede, Allah ile beraber söz sahibi kılmalarda itaat şirkidir. Tevbe Suresi 31. Ayetinde Ahbarı ve ruhbanları ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Halbuki onlar ancak bir olan ilaha ki ondan başka hiçbir ilah yoktur, ibadet etmekle emrolundular. O onların ortak koştuklarından yücedir. Sevgi şirki bu tür şirk Allah'tan gayrısını Allah'ı sever gibi sevmektir. Allah'a ibadeti terk edecek kadar malı ve insanları sevmek de bu tür bu tür şirklerdendir. Bakara suresi 165. ayetinde insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan gayrısını Allah'ı sever gibi ortaklar edinirler. Korkuda şirk Allah'tan gayrısının dilediğini yapabileceğine inanmak ve bu nedenle tevekkül ve sabrı terk etmektir. Allah'tan ümidini kesmek şirki de korku şirkine dahildir. Bu şirk türü Allah'a uluhiyetinde şirk koşmada da söz konusudur. Alimran suresi 175. ayetinde Bu ancak dostlarını korkutan şeytandır. Onlardan korkmayın benden korkunuz eğer iman ediyorsanız buyrulur. Ölülere tevessül şirki, Ölülerden yardım dilemek, Onlar için namaz kılmak ve onlara adak adayarak sığınmak gibi şekillerde olur. Ölülerin insanlara yardım edeceklerine inanmak, Fatiha suresinde, Ancak sana ibadet eder ve ancak senden istihanede bulunuruz ayet kerimesinde olan imanı ve buradaki tevhidi iptal eder. Araf suresi, 194-195. ayetlerinde şöyle buyrulur. Allah'tan başka kendilerine ibadet ettikleriniz sizin gibi kullardır. Haydi onları çağırın da size icabet etsinler. Eğer doğru söylüyorsanız. Yoksa onların kendisiyle yürüdükleri ayakları, kendisiyle iş gördükleri elleri, kendisiyle gördükleri gözleri ve işittikleri kulakları mı var? De ki, ortak koştuklarınızı çağırın, sonra bana süre vermeden bana tuzağınızı kurun. İnsana zarar ve yarar vermede veya yaratmada bir kimseyi veya burçlardan bir burcu, falcı, medyum ve şeyh gibilerini kainattaki olaylarda tasarruf sahibi görmekte diğer bir şirk türüdür. Hud suresi 53-54. ayetlerinde şöyle buyrulur. Dediler ki, Ey Hud! Sen bize apaçık bir delille gelmedin. Senin sözünden hareketle ne ilahlarımızı terk edeceğiz ve ne de sana iman edeceğiz. Biz ancak bazı ilahlarımızın sana zarar verdiğini söylüyoruz. Hud dedi ki ben Allah'ı şahit kılıyorum siz de şahit olun ki ben ortak koştuklarınızdan beriyim. Bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki müşrikler Allah'ın nebisi Hud aleyhisselam'ı taptıkları putlarla korkutmaya çalışıyorlardı. Ne yazık ki Müslümanlardan bazıları da müşriklerin bu yancını taşımaktadırlar ve ölülerin insanlara yarar ve zarar verdiklerine inanmaktadırlar. Allah'tan gayrısı için adakta bulunma, nezirde bulunma, kişinin kendisine Allah için bir ibadette bulunmayı şarta bağlı olarak nefsini bir teklifle sorumlu kılmasıdır. Bundan da gaye, salih bir amel işleyerek Allah'a yaklaşmaktır. Bu şirk türünde, Allah'tan gayrısını nimet ve rızıklar üzerinde tasarruf sahibi görüp Allah'a tahsis edilmesi gereken bir ibadette yani şükürde ortak koşmaktır ki bu şirk türü Fatiha suresinin ilk, ayette, ilk ayetine dahil olan bütün Kur'an ayetlerine imanı iptal eder. Zira bu şekilde Allah'tan gayrısı mutlak hamd etmede Allah'a ortak koşulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gayrısı için hayvan keseni lanetlemiştir. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Mesela yatırlara kurban kesmek bu türdendir. Sırf dünyalık makamlarından ve onlara daha yakınlık elde etmek için kesilen hayvanlar da yine buna dahildir. Çünkü bu kurbanlar kulların rızasını elde etmek için kesilmişlerdir. Bu niyetle bunu yapanlar şirke girmişlerdir. Ancak akika kurbanı bunun dışındadır. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çünkü Akika kurbanı Allah'a şükür için kesilen ve etinden Müslümanlara ikramda bulunmak, hibe ve tasadduk edilmek için kesilen bir kurbandır. Ağaçlara, kutsal sayılan mekanlara tevesül ve teberrük de e, diğer bir şirk türüdür. Bunun halk arasındaki örneklerinden birkaçını zikretsek e, yerinde olur. Ağaçlara ve çallıklara, e, kabir ve türbelere dilek için bez bağlamak, bu gibi yerlerde kurban kesip kan akıtmak ve bu yerlerin kendilerinden bir hastalığı yahut bir şerri def edeceğine inanmak, camilerin minare kapılarının kilitlerine anahtar takıp dilekte bulunmak, kabirlerin yanına hastaları yatırıp bundan şifa ummak şirkin büyüğüdür. Hatta bırakın camilerin, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar kiliselere gidip papazlardan ee, dilek anahtarı alıyorlardı. Nauzubillah. Bu gibi mekanlar, şeyler veya şahıslar birer put haline getirilmiştir. Müslümanların bunların hepsinden kaçınması gerekir. Buraları kutsayan insanların lat, uza ve menat putlarına ibadet edenlerden hiçbir farkı yoktur. Bunların imanları sahih olmadığı gibi bunlarla nikah da olunmaz. Çünkü nikahları İslam dinine göre sahih değildir. Ancak ilim kendilerine ulaşıp da tevbe etmeleri bundan müstesnadır. Allah Azze ve Celle insan suresi 7. ayetinde onlar nezri yerine getirirler buyurmuştur. Yine Bakara suresi 270. ayetinde hangi nafakayı infak ettiyseniz veya nezirde bulunmuşsanız Allah onu bilir buyurmuştur. Demek ki nezir kulun meşru ya da mübah bir ameli Allah için kendine vacip kılmasıdır. Bunu yerine getirmesi ise Allah'a itaattır. Allah'tan gayrı hiç kimsenin kul üzerinde böyle bir hakkı yoktur. Bazı insanların kabirlere veya türbelerden bazısına gelip orada bulunan kimseye ey falanca eğer Allah benim şu işimi yapar veya şu, yakınımın, e, şu yakınım sağ salim gelirse sana şu kadar mum, para veya kurban adayacağım deyip nezirde bulunması batıldır. Bu bir şirk amelidir. Zira o bir ölüdür. Allah ise diridir ve hiçbir zaman gaflet ona yaklaşamaz. Zavallı insan, hay ve kayyum olan Allah Azze ve Celle'ye duayı bırakıp, ölülere gidip hacetinin görülmesini arz ediyor. Allah böylelerine nasıl gazap etmesin ve onları müşriklerle beraber haşretmesin. Ancak içinde şirk olmayan şartlı nezre, mekruh diyen alimler de vardır. Bunun için, alimlerimizden bazıları, duanın, Nezirden daha hayırlı olduğunu söylemiş derdir. Çünkü nezir geciken bir ibadet olmakla beraber dua acil olan ve şart koşulmadan yapılan bir ibadettir. Dua sahih bir iman ve salih bir niyetle Allah katında hayırlı olanı istemek üzere yapılır. Onun için Allah'a isyan olan şey de nezir olmaz. Bunu yapan en kısa zamanda tevbe etmeli, niyetini düzeltmelidir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a itaat etmeyi nezrederse Allah'a itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etmeyi nezrederse Allah'a isyan etmesin buyurmuştur. İmam Buhari rivayet eder bu hadisi. Allah'tan başkasından başkasıyla istiazede bulunma şirkine gelince istiaze sığınmak ve yardım dilemektir. Bu şerlerin giderilmesi için yapılan bir duadır. Şerleri ise insanlar veya tabiat güçleri değil ki bunlar aslında Allah'ın ayetleridir. Ay, güneş, şimşek ve rüzgar gibi bunların hepsini ancak Allah giderir ve ancak Allah kaldırır. Cin suresi 6. ayetinde Önceleri insanlardan nice kimseler vardı ki cinlerden olan kimselere sığınırlar, onlar ise kendilerine sığınılan insanların huzursuzluğunu daha da artırırlardı buyuruyor. Meşru olan istiaze hakkında Allah Azze ve Celle Nas suresinin ilk üç ayetinde şöyle buyurur. De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların meliki, insanların ilahına. Yine Nahil suresi 98. ayetinde Kur'an okunduğunda kovulmuş olan şeytandan Allah'a istiaze bulun buyrulmuştur. Havle binti Hakim radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bir menzile iner ve Allah'a tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım derse o yerden ayrılıncaya kadar kendisine hiçbir şey zarar vermez buyrulmuştur. İmam Müslim rivayet eder bunu da. Allah'ın tam kelimeleri kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bize öğrettiği zikir ve dualardır. İnsanların kabir ehlinden kendilerine hayırları celbedip şerleri def etmeleri için mum yakması, bunun için kabirlerin üzerine avize asması, sandukalarını kumaşlarla süslemesi ve kabirlerinin yanında namaz kılmaları müşriklerin amellerine benzeyen şeylerdir. Çünkü bu gaybi olan ve henüz gelmemiş olan bir yarar ve zararı bir ölünün def edebileceğini zannederek onu sıfatlarında Allah'a ortak koşmaktır. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 9-10. ayetlerinde şöyle buyurur. İnsana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır. Sonra da bunu ondan çekip aldığımızda bir de bakarsın ki umudunu yitirip çokça küfre girer. Kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırdığımızda kötülükler benden gitti diyecektir. Zira o çok şımarıktır ve kendisiyle üynendir. Aynı şekilde ölülerin ruhlarının dolaştığına birkaç makamda birden vücut bulduğuna ve insanların yardımına geldiklerine inananlar da Allah'a ortak koşmuşlardır. Özellikle günümüzde tasavvuf ehlinin, evliyanın gaybi tasarruflarından söz etmeleri, yine Allah'a velileri ortak koşmaktır. İstigase, yardım, imdat ve kurtuluş dilemek için çağırmak ve dua etmektir. Ancak istigasenin duadan farkı, Başı darda kalmış olanın yardım talebinde bulunmasıdır. Dua ve istigasede de Allah'ın haram kıldığı şekilde duada bulunmak ve e, haddi aşmak zulümdür. Araf suresi 55. ayetinde Rabbinize gönül kırıklığı ve sessizce dua edin çünkü o haddi aşanları sevmez buyuruyor. Yine Gafir yani Mümin suresi 60. ayetinde Rabbiniz dedi ki bana dua edin de size karşılık vereyim. Bana ibadet etmekten kaçınıp büyüklük taslayanlar üst üste yığılarak cehenneme gireceklerdir. Allah azze ve celle bu ayette kendisine dua etmekten kaçınanları kendisine ibadet etmekten kaçınanlar diye zikrederek duanın ne derece önemli bir ibadet olduğunu beyan ediyor. Yunus Suresi 107. ayetinde de eğer Allah sana bir sıkıntı verirse yine ondan başka o sıkıntıyı giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır murad ederse onun lütfunu geri çevirecek yoktur. O hayra da kullarından dilediğini dilediği kavuşur. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Bazılarının bidat ve sapıklık toplantıları tertipleyip bu toplantılarda Allah'ı zikretme adına işledikleri çirkin ameller İslam'dan değildir. Hele bazılarının ey falan şey yetiş imdadıma diye bağırmaları şirkin bizzat kendisidir. Bunun şirk ve haram olduğunu bağlılarına söylemeyenler de, müritlerine söylemeyenler de onların şirklerine ortaktırlar. İstigasede bulunan kimse kulların gücünün yettiği zahiri bir işte onlardan istigasede bulunuyorsa bu şirk değildir. Ancak şirk Allah'ın kudretinde olan bir şeyde onun kulundan yardım talebinde bulunmaktır. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 106. ayetinde Sakın Allah'tan başka hiçbir yararı ve zararı olmayanı çağırma Eğer sen bunu yaparsan zalimlerden olursun buyurmuştur Bu ayetteki zulüm kelimesinin anlamı şirktir Nitekim Lokman Suresi 13. ayetinde Şirk gerçekten büyük zulümdür buyurulmuştur Zümer Suresi 65. ayetinde Andolsun ki sana ve senden öncekilere Eğer şirk koşarsan Amelin bozulup yok olur ve hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahyedilmiştir. edilmiştir. Bakın bu vahi peygamberlere hitap. Yine Allah Azze ve Celle Ahkaf suresinin 5. ayetinde Allah'tan başka kendisine hiçbir şekilde kıyamet gününe kadar cevap veremeyene dua edenden daha sapık kim olabilir buyurmuştur. Ölülerden ve haberleri olmadan veli zannedilip kendilerinden bir şey istenen kimselerin durumunu Allah bize şöyle tanıtıyor. Ahkaf Suresi 6. Ayeti İnsanlar haşrolunduklarında onlar onlara artık düşman olmuş olacaklardır. Şirk büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük şirk, şirk ehlinin din ve itikadında olan şey veya şeylere inanmak veya bunu yapmaktır. Bu, Kur'an'da ve sünnette şirk olduğuna dair kesin delillerin bulunduğu şirktir. Küçük şirk ise büyük şirke götürüle, götürebilecek olan fakat ibadet kastıyla olmayan şeye denir. Buna örnek olarak riya, riya için ibadet zikredilebilir. Buna rağmen bunu işleyen de ciddi bir tehlike içerisindedir. Birkaç örnek daha vermek gerekirse, ibadette riya, insanların rızasını düşünerek ibadette bulunmaktır. Din ile dünyalık elde etmeyi gaye edinmek, hem de bunu Allah'ın rızasını gözetiyormuş gibi yapmak, elfazı küfür yani küfür olan sözler de bu şirk türüne dahildir. Bu da Küfür olan lafızların anlamlarını bilmeden ve itikad etmeden söylemektir. Ancak bu kafir ve müşriklerin kimi zaman bu lafızlara verdikleri anlamlara göre değişebilir. Yani şirk küçük iken büyük şirke dönüşebilir. İnsan büyük olan şirki de kalbinde saklı tutabilir. Gafletle bilinmeyen şirk sıfatlarından birisine bulaşmakla büyük şirki gizlemek aynı şey değildir. Zira işlediği amele, riya yani gösteriş niyeti karıştıran bir kimse... Allah için işlemiş olduğu bir amelde başkasının rızasını da onun içine katmaktadır. Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir amelin Allah katında reddedileceğini bize haber vermektedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Benim yanımda sizin için gözü meshedilmiş deccalden daha çok korkulacak şeyi haber vereyim mi? Evet dediler buyurdu ki Gizli şirk. Kişi kalkar, bir kimsenin kendisine bakışını bildiği halde namazını süslü gösterir. İbn Maci ve Behaki Şuabü'l-İman'da rivayet ediyor bunu. Sözün kısası ne Kur'an ve ne de nebevi sünnet batıl ehlinin bu konuda yaptıklarını caiz görmemiştir. Küfür örtmek anlamına gelir. Küfrün İslam'dan çıkma manasına gelmesinin anlamı, Allah'tan gelenin gerçekliğinin üstünü örtmek ve karartmaktır. Şirkin türleri gibi küfrün de türleri vardır. Küfrün zıttı imandır. Küfür, büyük küfür ve küçük küfür olmak üzere iki ayrılır. Büyük küfür, insanı İslam milletinden çıkaran küfürdür. Küçük küfür, küfranın nimet ise Allah'ın nimetlerinin hakkını yerine getirmeme, zulmetme ve bazı günahlardır. Müslümanlara sövmek ve onlara zarar vermek gibi. İman ve İslam'ın erkanına dahil olan farzlardan herhangi birini... ...mazereti olmadan ve unutmuş olmaksızın terk etmek, alaya almak, küçük görmek... ...ve kendisini bununla mükellef görmemek küfür olan büyük günahlardandır. Bunun misali namazı kıldığı halde zekatı vermemek, zekatı verdiği halde namazı kılmamak ve hacı terk etmek... Peygamberleri yalanlamak, Kur'an'ın emirlerinin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak ve bu emirleri çağın gerisinde görmek, Müslümanım fakat şeriatı kabul etmiyorum demek, o el kesiyormuş türünden cahili sözler söylemek, Kur'an'ın emir ve yasakları yerine ikrah altında kalmadan insanların emir ve yasaklarını uygulamak, küfür, bununla beraber iman iddiasında bulunmak ise nifaktır. Kafirleri sevmek, Müminler yalnız ve yardımsız bırakıp İslam'ın düşmanlarını dost edinmek ve onlara yardım etmek, küfrün ve kafirlerin güçlenmesine yardımcı olmaktır. Bu da küfre rıza göstermek olduğu için küfürdür. Allah'ın hükmü varken ve bununla hükmetmek mümkünken, Müslümanların aralarındaki meselelerde hüküm vermek için, Allah'ın hükümlerinin dışındaki hüküm mercilerine ikrah altında kalmadan kendi iradeleriyle, Allah'ın hükümlerini hafife alarak yani önemsemeyerek başvurmaları ve bunu Allah'ın hükmüne tercih etmeleri küfürdür. Bu ve benzeri küfürler hem kelime-i şehadetin sıhhatini yani hakikatini ortadan kaldırır hem de bu iman ve İslam'dan çıkmaktır. Kafirlerin mümini ölüm tehdidi, organlarını kesme ve parçalama iradeleri karşısında küfür olan sözü söylemek caiz olsa da alimlerimiz azimeti ve şehadeti daha hayırlı görmüşlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafir demek ve onların onun dininden döndüklerini söylemek de küfürdür. Zira bu hem Allah'ı ve hem de Resul'ünü sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamaktır. Kur'an'daki mucizeleri inkar etmek ve bu mucizeleri masal, mitoloji, geçmişlerin öylesine uydurup anlattıkları hikayeler ya da sadece sembolik ve gerçeği olmayan fakat ibret için anlatılan şeyler olduğunu söylemek, Adem ve Havva'nın... Zülkaniye'nin gerçek şahıslar olmadığını söylemekte küfürdür. Zira bu, sarih bir biçimde Allah'ı yalanlamak ve Kur'an'ı tasdik etmemektir. Allah'ın kitabını ve emirlerini dışlayan, aşağılayan, buna yasaklar koyan kurum ve kuruluşlara üye olmak, onları bu amellerinde desteklemekte, de onlara küfürlerinde ortak olmaktır. Faizi, sarhoş edici şeyleri, zinayı, livatayı, emanete hıyaneti, çıplak gezmeyi helal görmek ve helal kılmak da küfür olan amellerdendir. Putların önünde kıyam, ruku ve secde etmek kafirlerin itikat ve amellerindendir. Putları seven, onlara saygı gösteren, onları meşru gören de kafirlerden olur. Bir fiili işlerken Allah'ın kendisinden haberdar olamayacağını söylemek, herhangi bir darlıkta Allah'tan umudunu kesmek de küfür olan itikatlardandır, inançlardandır. Kaderi inkar etmek de, dini cebir yani yaratılıştan imana ve küfre Allah tarafından zorlandığımız şeklinde görmek de küfürdür. Allah Azze ve Celle'nin arş üzerinde olmadığını ve sahih hadislerde bize gelmesine rağmen onu aklını ve hevasını esas alarak kabul etmemesi de küfür olan itikattandır. Allah yolunda cihad eden mücahitlere ve Müslümanlara dinlerinin izzeti, ırzlarının emniyeti ve vatanlarının selameti için savaşanlara terörist demek İslam düşmanlarının sözlerindendir. Tağutların ve kafirlerin veya cahiliye inanç ve gelenekleri adına halifle yani Allah adına yeminde bulunmak hem küfür hem de şirk olan amellerdendir. Allah'ın indirdiği hükümleri ketmetmek yani gizlemek karşılığında dünyalık bir menfaat, mevki ve makam elde etmek de küfürdür. İman ve İslam'ın erkanına dahil olan farzlar ve vacipleri inkar etmek de yine küfürdür. Haram olduğunu inkar etmemekle beraber bir Müslüman'ın hırsızlık yapması, zina etmesi, yalan söylemesi, gıybette bulunması, söz taşıması, rüşvet alıp vermesi büyük günahlardandır. Müslümanlara haset duyguları beslemek, emanete hıyanet etmek, mümin erkek ve kadınlara zina iftirasında bulunmak, kumar oynamak, sarhoş edici içkiler içmek ve kullanmak, anne ve babaya e, şirk, küfür ve nifakı içermeyen hususlarda asi olmamak, asi olmak, e, insan öldürmek, cihattan kaçmak, zekat vermemek, kendisine haç farz olduğu halde hacca gitmeyi geciktirmek, mirasta hakkı olanlara hakkını vermemek, kendisine ait olmayan bir malı veya mülkü kendi zimmetine geçirmek, komşularına kötülük etmek, İffet ve tesettüre zarar verici şekilde bedenin görünmesi haram olan yerlerini göstererek giyinmek, sebepsiz ve meşru bir haklılık olmadan Müslümanların imamına ve halifesine baş kaldırmak Kur'an ve sünnetle olduğu gibi ümmetimizin alimlerinin de ittifakıyla büyük günahlardandır. Küfür kastı olmadan gayrimüslimlerin dinden olmayan ve Müslümanı dinden çıkarmayan giyim kuşamlarına özenmek insanları aşağılamak ve kendi nefsini onlardan üstün görmek, verilen sadaka ve infakı başa kakmak, Allah'ın yasakladığı şeylerden yemek, işçisinin emeğini gasp etmek, şer'an vacip olanı infak etmeyip Allah yolunda cimrilik yapmak ve verilen sözlere aykırı hareket etmek zulümdür ve haram kılınmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Müslümanlara sövmek, onlara eli ve diliyle zarar vermek, kendisine farz olan ilimleri öğrenmemek, alışverişte doğru veya yalan yere yemin etmek, yabancı kadınlara şehvetle bakmak, eşiyle özürlü iken, adet dönemlerinde münasebette bulunmak, çalgı aletleri alıp satmak ve dinlemek, haram ve fuhşu teşvik edici şeyleri almak veya seyretmek haram kılınmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında, Şirk dâhil tüm günahların nasuh bir tevbeden sonra bağışlanacağını bizlere haber vermiştir. Nisa suresi 31. ayetinde "Eğer size yasak kılınan büyük günahlardan kaçınırsanız biz de kötülüklerinizi bağışlar ve sizi seçkin, yüce olan bir yurda koyarız." buyurmuştur. Büyük küfrün türleri de vardır. Bunlardan birincisi yalanlama küfrüdür. Bu küfür türü Allah'tan ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'den olarak geleni yalanlamaktır. Bunun delili Ankebut suresi 68. ayetidir. Şöyle buyrulur. Allah'a yalan yere iftirada bulunan ve hak kendisine geldikten sonra onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İkincisi reddetme ve istikbar küfrüdür. Şeytan ve firavunun küfrü bu tür küfürdendir. Bunun delili Bakara suresi 34. ayetidir. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu buyrulur. Üçüncüsü şek ve zan küfrüdür. Şek küfrü yani şüphe küfrü hakkında batılında doğru olabileceği şüphesini taşımaktır. Bu imanın iman küfründe küfür olduğuna karar verememektir. Bunun delili Kev suresinin 35-36. ayetleridir. Şöyle buyrulur nefsine zulmetmiş olarak bahçesine girince dedi ki, bunun ebedi olarak yok olacağını zannetmiyorum. Kıyamet saatinin de gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Eğer Rabbime döndürülürse o bahçeden daha hayırlısını bulmuş olarak döneceğim. Dördüncüsü, irat yani kalpten gelen bir inkarla yüz çevirme küfrüdür. Bu küfür türü de Allah'ın gönderdiğini nefret, hoşnutsuzluk ve düşmanlıkla aşağılamak ve onu alaya alarak ondan yüz çevirmektir. Allah'ın dinine düşman olan kafirlerin küfürleri ve düşmanlıklarına karşı hiçbir tavır almayan ve bundan rahatsız olmayan kimse de irad küfrüne girmiştir. Bunun delili Ahkaf suresi 3. ayetidir. Kafir olanlar uyarıldıkları şeyden yüz çeviricidirler buyurulmuştur. Dördüncüsü nifak küfrüdür. İmanı açığa vurmakla beraber küfrü gizlemektir. Bunun delili Münafıkun Suresi 3. ayetidir. İşte onlar önce iman ettiler sonra kafir oldular. Böylece onların kalplerine mühürler vuruldu. Onlar fıkhetmezler. etmezler. Yani onlar iman gerçeğini akılları ve kalpleriyle anlayamazlar. Dördüncüsü tahkim ve tehaküm küfrüdür. Bu küfür türü her ne kadar diğer küfür türleri içerisine dahil bulunuyorsa da ayrı olarak ele alınması gerekiyor. Herhangi bir şeyde Allah'ın ve Resulünün hükmü varken ikrah altında olmadığı halde Kur'an'da ve sünnette hükmü bulunan bir şeyi Allah'a ve Resulüne götürmeyip Allah'ın hükmü dışındaki hüküm ve mercilere götürmek ührdür bu. Allah'ın tüm insanlara rahmet olarak indirdiği hükümleri reddedip uygulamamak, cebir ve ikrah altında kalmadığı halde Allah'ın indirmediği kanunlarla insanları yargılayan, helali haram, haramı helal kılan ve Allah'ın hükümlerini inkar edenlerin hükümlerini uygulamakta küfürdür. Bunun delili Maide suresinin 44-45. ayetleridir. Şöyle buyrulur. İçinde nur ve hidayet bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri Yahudiler hakkında onunla hükmediyorlar. Keza Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevlendirilmiş ol olmaları dolayısıyla Yahudi din adamları ve alimleri de o kitaba göre hüküm veriyorlar ve ''Onun Allah'ın kitabı, Allah kitabı olduğuna şahitlik ediyorlar. Hal böyle olunca ey Yahudiler, insanlardan korkmayın da benden korkun ve ayetlerimi yok pahasına satmayın. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte asıl kafir olanlar onlardır. Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş olmak üzere kısası farz kılmıştık. Keza mümkün olduğu takdirde yaralara karşı da kısas vardır.'' Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendisine günahlarına bir kefaret idi. Zira kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl zalim olanlar onlardır. Allah Azze ve Celle yine Maide Suresi 47. ayetinde şöyle buyurur. Sonra onlara şöyle demiştik. İncil ehli de Allah'ın bu kitabın içinde indirdikleriyle hükmetsin. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte asıl fasık olanlar onlardır. Bu ayetlerde görüldüğü gibi Allah azze ve celle kendisinin indirdiği hükümlerle hükmedilmemesini 3 mertebede zikrediyor. Kafirler, fasıklar ve zalimler olarak zikrediyor. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek bu üç şubeden birisine dahil olur. Bir diğer şekil cuhut yani inkar küfrüdür. Bu küfür türü bilerek ve inatla hakka karşı gelme küfrüdür. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in içine düştükleri küfür türü budur. Bunun delili Fusilet Suresi 28. ayetidir. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Orada onlar için ayetlerimizi bilerek inkar etmelerinin cezası olarak ölümsüz kalacakları bir yurt vardır buyrulmuştur. Evet, İslam'ı, şirki, küfrü, tanımları... Tanımları olarak öğrendikten sonra şimdi e, nifakın tanımına geçebiliriz. Nifak, imanı ishar edip küfrü gizlemektir. Bakara suresi e, 9-10. ayetlerinde şöyle buyrulur: Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmak isterler. Ancak onlar kendilerini aldatırlar da bunun farkında olmazlar. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırdı. Yalanlamalarından dolayı onlar için acı verici bir azap vardır. Yine Nisa suresi 142-143. ayetlerinde şöyle buyruluyor: Doğrusu münafıklar güya Allah'a aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek kazanırlar Münafıklar küfür ile iman arasında bocalamaktadırlar, ne bunlara ne onlara. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa sen artık ona kurtuluş yolu bulamazsın. Nifak kendi içinde itikadi ve ameli nifak olarak ikiye ayrılır. İtikadi nifak, sahibini kesinlikle İslam'dan çıkaran nifaktır. Bunu da şu şekilde sayabiliriz, şu başlıklar altında sayabiliriz. Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamak, bugün sünnetin bir kısmına veya tamamını inkar veya yalanlamak da bu nifak türüne girer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin bazısını yalanlamak, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğinin bazısından hoşlanmamak, dinin zayıflamasından sevinç duymak, İslam'ın üstün gelmesini istememek, Müslüman olduğunu söyleyip Allah'ın gönderdiği şeriata karşı olmak veya onu kınamak, kınayanlara arka çıkmak, Kur'an ve sünnetteki hüküm ve cezaların bazısını kabul edip bazısını reddetmek veya yerine insanların koyduğu hüküm ve cezaları koymak, zinanın ve hırsızlığın cezasını değiştirmek veya mirasın paylarını eşitlemek. Bir de ameli nifak vardır ki amelde nifakın şubelerinden sayılan fakat sürekli olmayan fiillerdir. Bu nifak insanı doğrudan doğruya İslam'dan çıkarmaz. Konuşunca yalan söylemek, söz verince sözünde durmamak, kendisine bir şey emanet edilince hıyanette bulunmak, tartışınca fahşa ve fücur olan sözü söylemek e, gibi. Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan gelen hadiste bunlar sayılmıştır mesela. E, Buhari ve Müslim şöylece rivayet ediyor. Dört şey vardır ki bu hasretler kimde bulunursa o halis münafıktır. Kimde de bu hasretlerden birisi var ise onu bırakıncaya kadar onda nifak alametlerinden biri vardır demektir. Kendine bir şey emanet edilince heyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verince sözüne bağlı kalmaz ve tartıştığında ise fücur, yani ahlaksızca çirkin olan sözler söyler. Nifakın itikadi ve ameli olarak ikiye taksiminden dolayı bazıları bunun sadece itikadi olanının nifak olup diğerinin olmadığını zannedebilirler. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Ancak birincisi küfrün sebebidir, ikincisi ise birincisiyle beraber olduğunda küfür olan nifaktır. İkinci nifak türünde bu sıfatlardan birini üzerinde bulunduran kimse, nifak sıfatlarından birisini kendinde bulundurmuş olur. Bu büyük günahtır, sahibini cehennem ateşine sokar ancak onu kafir yapmaz. Fakat kim bu dört hasletten tevbe etmeden ölürse, billah münafık olarak ölmüş olmasından korkulur. Çağdaş modern nifaka gelince, bu hem demokrat hem layık hem de Müslüman olduklarını söyleyenlerin nifakıdır ki itikadi olan nifak türüne girer bu. Bu inançta olup da Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını istemeyenler tevbe edip dini yalnız Allah için halis kılmadıkça İslam'a dönemezler ve Müslüman olarak ölmezler. Öldüklerinde kendilerine Müslüman muamelesi yapılmaz ve Müslümanların kabirlerine de defnedilmezler. İslam'ı demokrasiyle uzlaşır görenler Allah'ın hükümlerine inanmayan ve onun hükümlerini Müslüman olduklarını söyledikleri halde Müslümanlar arasında uygulamadıkları gibi Müslümanların da bu hükümleri kendi aralarında uygulamalarına engel olan münafıklardır. Öyleyse İslam'ı küfür ve inkar olan sistemler ve yönetim tarzlarıyla aynı anlama gelecek şekilde tanımlamak Allah'ın dini ile insanların uydurdukları dinleri birbirine denk görmektir ki bu da daha önce söylediğimiz gibi şirktir. İşte çağdaş nifak dediğiniz şey bu. Bir müminin itikadi nifakları, şirkleri ve küfürleri apaçık olan hiçbir kimseyle nikahlanması ve ticari ortaklık yapması caiz değildir. Nikahları batıl, ticaret akitleri fasit ve geçersizdir. Tevhidle alakalı olan bu kavramları bu şekilde Zikrettikten sonra yine e, tevhidi zıtlı olan bazı ameller vardır ki bidat diyoruz ona sünnete muhalif olan anlamına gelen bidat tabirini kullandığımız ameller. Sünnetten gaye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bidat de Allah Resulünden sonra dine yeni bir ibadet veya ibadete keyfiyet eklemek veya çıkarmak ya eksiltmektir. Diğer ifadeyle dinde şer'i bir aslı olmayan yani heva ve cehaletle ihtisas edilmiş olan bir şeyle ibadet kastıyla amel edilmesidir. Bid'atler bazen dinin aslı olan emirlerde, bazen meşru olan ibadetlerin eda ediliş sıfatlarında, bazen dinde olanın üzerine ziyade yapmada ve bazen de ibadetin kendisi için meşru kılınmamış bir maksat ve zeminde yapılmasıyla karşımıza çıkar. Dinde bidat ihtisası haramdır. Bidatler eğer dinin aslı olan bir ibadet yerine ihtisas edilmişse bu sahibini küfre sokan bidattır. Farz ve vacip olan namazların rekatlarını ya da kılınma vakitlerini değiştirmek, haccın zamanını tebdil ve tahhir etmek, kabirleri Kabe'yi tavaf eder gibi ve kabirdeki kimseyi tazim ederek tavaf etmek, kabirdekilere dileklerinin kabul edilmesi ve hastalıklardan kurtulması için kurban kesmek, onlar için nezirde bulunmak, kabir ehlinden ihtiyaçlarının giderilmesi ve tehlikelerden emin olmak için yardım talep etmek gibi. Bu ameller dinden diye yapıldığında sahibini küfre ve şirke sokar. Bilmeden yapanlara nasihat edilir. Vazgeçmezlerse kuvvetle bundan alıkonulmalıdır. Kimin amellerde vardır ki hasen olan bir niyet ve kasıtla yapılsa dahi şirke götüren vesileler olmaktan kurtulamaz. Kabirlerde duaların kabule daha yakın olacağını sanmak, kabirlerin üzerine kubbe inşa etmek, içlerini kandiller ve mihraplarla donatmak, kabirlerin yanında namaz kılmanın daha büyük sahabı olduğuna inanmak gibi. Bunlar da şirke götüren vesilelerdendir. Bidatlerden korunmanın en doğru yolu ise Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ilmine tabi olmaktır. Enam suresi 153. ayetinde şöyle buyrulur. İşte bu gerçekten benim dost doğru yolumdur. Öyleyse ona uyunuz ve diğer yollara uymayınız. Müslümanların bidatlere düşmesinin esas sebebi dinin ahkamını bilmemek ve Kur'an ve Sünnet ilminden sahabe ile tabiinin fıkhi ve eserlerinden onların menhecinden habersiz olan cahil insanları önder edinmektir. Bidatlere ancak ilim ve rabbani alimlerle karşı durulabilir. Şüpheli olan durumlarda her Müslümanın dikkat etmesi gereken şey, Kur'an'da ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bunun delilinin bulunup bulunmadığını, sahabe ve tabiinin de bu şeyle amel edip etmediklerini bilerek hareket etmektir. İlim elde etme imkanı olan bir kimsenin, cehaletine mazeret bulmak için kendilerini izlediği insanların Kur'an ve sünnetin fıkhından uzak olmalarına rağmen söyleyip yaptıklarında onların peşinden gitmesi, kendisine cahilce önderlik edenlerin günahlarına ortak olması demektir. Böylece ilimden nasibi neredeyse yok denecek kadar az olan Müslüman kardeşlerimiz bidat ehlinin manevi tahakkümleri altında kalmakla ahiretlerini tehlikeye atmaktadırlar. İlim var iken bunu elde etmek ve sahih olana ulaşmak mümkün iken bizim dini ilimleri öğrenmememiz için bir mazeret yoktur. Biz mazeretlerimizi sadece nefsimizi rahatlatmak ve bunun akibetindeki azaptan kaçmak için uyduruyoruz. İlim yerine hevaya uymak bidatlerin temel sebepleri arasında sayılır. Bidatlerin ihtiyaç edilmesinin aklı, psikolojik ve itikadi boyutlar üzerinde düşündüğümüz zaman bunun İslam öncesi cahiliye inançlarıyla bir yakınlık arz ettiğini görmemiz mümkündür. Casiye suresi 23. ayetinde şöyle buyrulur: Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edinen... Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Bidatlar içinde en tehlikelisi kafirlere ve müşriklere benzer davranışlarda bulunmak, giyin ve kuşanda onların dinlerinin ve akidelerinin gereği olan kıyafetler ve geleneklerine uymaktır. Her bidatın başlangıç sebebi veya vesilesinin ardında Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalefet vardır. İmam Malik rahimeullah bidat ve ameli dinde fitne olarak adlandırmıştır. Nitekim Ebu Şame el-Makdis'i Allah ona rahmet eylesin. Yine e, Ebu Bekir el-Hallal'ın El Cami isimli eserinde İmam Malik bin Enes'ten şöyle nakledilir. Bir adam... E, İmam Malik'e gelir ve nereden ihrama gireyim diye söyler. İmam da ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tayin ettiği ve ihrama girmiş olduğu nikattan ihrama girmesini, mikat, e, zulhuleyfe'den e, ihrama girmesini söyler. Bunun üzerine adam ben ondan daha önce ihrama girdim deyince İmam Malik bunu senin için uygun görmüyorum der. Adam bunun hoşlanmayacağın nesi var ki der. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunun üzerine İmam Malik senin için bir fitneden korkuyorum der. Adam hayır olan bir ameli işlemekte hangi fitne olur ki der. İmam Malik e, şöyle der. allah Teala şöyle buyuruyor. Onun emrinden yüz çevirip uymak istemeyenler kendilerine bir fitne veya acı verici bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar. Nur Suresi 63. ayetini okudu ve ardından adama diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi sahip olmadığı bir faziletten. Ve daha büyük bir fazilete sahip olduğunu sanmaktan daha büyük hangi fitne olabilir ki? Bir başka rivayette yine İmam Malik'in şöyle dediği rivayet edilir. Bir adam İmam Malik'e gelir ve nereden ihrama gireyim diye sorar. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihrama girdiği yerden, Zülhuleyfe'den der. Adam peki bundan daha fazlasını yaparsam ne olur der. İmam Malik sakın böyle bir şey yapma ben senin için fitneye düşmenden korkarım der. Bunda fitne olacak ne var ki benim yaptığım sadece birkaç mil daha fazla ihramlı olmaktır deyince bunun üzerine İmam Malik allah Teala şöyle buyuruyor. Onun emrinden yüz çevirip uymak istemeyenler kendilerine bir fitne veya acı verici bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar. Adam tekrar bunda hangi fitne var ki deyince İmam Malik diyor ki kendi nefsin için seçtiğini Resulullah'ın senin için seçtiğinden daha hayırlı görmenden daha büyük hangi fitne olabilir ki? Evet. Çünkü bu, yani fitne diye adlandırılması, kitap ve sünnetin teyit etmediği bir ameli, İslam'da meşru görmek ya da meşruluğunu iddia etmektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bütün inanç ve amellerimizdeki esas, Kur'an ve sünnet üzere olmaktır. Bu da Kur'an ve sünnetin ilmini, onu bilmeyi gerekli kılar. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin as ve ashabının İslam'ı nasıl anlayıp nasıl yaşadıklarını bilmektir. Allah Azze ve Celle Haşir suresi 7. ayetinde, Resul size neyi getirmişse onu alınız ve sizi neden de alıkoymuşsa onu işlemekten vazgeçiniz buyurmuştur. En'am suresi 153. ayetinde de işte bu benim dosdoğru olan yolumdur. Öyleyse ona uyunuz sakın başka yollara uymayınız. Yoksa o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Allah'ın size tavsiye emrettiği budur. Umulur ki sakınırsınız. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün sabah namazını bize kıldırdıktan sonra gözleri yaşartan ve kalpleri ürperten bir konuşma yaptı. İçimizden birisi dedi ki ''Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sanki bu konuşma veda eden birinin konuşması bize bir tavsiyede bulun bir vasiyette bulun.'' dedi. Buyurdu ki ''Sizi Allah'a imanda takva üzere olmanızı işitip itaat etmenizi velev ki bu Habeşli bir köle dahi olsa tavsiye ederim. Bilin ki benden sonra sizden kim yaşarsa pek çok ihtilaflar görecektir. Siz siz olun.'' Benim sünnetime ve hidayete erdirici raşit halifelerin sünnetine uyunuz. Buna azı dişlerinizle yapışın. İşlerin sonradan uydurululanlarından sakınınız çünkü her bidat sapıklıktır. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. İslam, kamil bir din olarak geldi. Allah Azze ve Celle kendisine nasıl iman edeceğimizi ve bu imanın tüm erkan ve şubelerini bize hem kitabında hem de Rasulün sünnetinde onun beyanıyla ve tebliğiyle öğretti. Rabbimiz kendisini tanımamız, onu zikretmemiz ve ona dua etmemiz için hiçbir hayrı ve hidayeti eksik bırakmadan dinini ve onun muhkem kitabı ve beyanı olan nebevi sünneti bize hediye etti. İslam dininde hiç kimse sonradan yeni bir ibadet ortaya koyamaz. Ancak Hicri 4. yüzyıldan sonra Müslümanlardan heva ve cehale ehli olan bazı kimseler Muhammed sallallahu aleyhi ve adına birçok uydurma hadis ileri sürerek yeni adetler ve ibadet tarzlarıyla ilgili düşünce ve amelleri Müslümanlar arasında yaymaya başladılar. Müslümanların kabir ehrinden yardım istemesi, türbeleri tavaf etmesi, buralardan hastalar için şifa dilemesi, bu gibi yerlerde kurban kesmeleri ve buralara adak adamaları Üzerlerine kubbe inşa edip içerisinde kandil asmalar gibi adetler sahabenin hayatına hiç rastlamadığımız bidat derdendir. Bu konuda birçok uydurma hadis özellikle ilimden mahrum olan halk arasında ilimde ve imanda zayıf vaizler ve tasavvuf eli tarafından yayıldı. Öyle ki İslam aleminde bu uydurma hadislerin ulaşmadığı yer kalmadı. Cahil kesimler neredeyse her berde ve memlekette bu hadisleri ezbere bilir oldu. Halbuki onların çoğu bunun yarısı kadar hadis, sahih hadis bilmezler. Özellikle de mecusi, Yahudi ve Hristiyan tasavvufundan etkilenenler Müslümanların inancına şirk olan birçok düşünce ve felsefeyi taşıyıp kattılar. Bu bidatlerin en çirkinlerinden bir tanesi de bu kesimlerin Allah'ın evliyasının sadece tasavvuf ve tarikat ehlinden çıkacağını söylemeleridir. Vahdedi vücut yani tüm alemlerin Allah'ın vücudu ve sureti olduğu sözü. İddiat ve hulül yani Allah'la insanın tek vücut oluşu ve e, Allah'ın insanla birleşip onun bedenine girmesi haşa. E, bu inanç bu insanların kamil olduktan sonra üzerlerinden farzların düşmesi. Kabirlerin üzerine e, mescid inşa edilmesi. Hatta e, e, mescidin içerisinde kabir inşa edilmesi kabirlerin yanında dua edilmesinin faziletine inanılması, cami ve mescitlerin Rasulullah sallallahu aleyhi ve yasaklamasına rağmen süslenmesi ve görkemli bir biçimde yükseltilmesi yine bu kesimlerce yaygın ve kabul gören bidatlerdendir. Yani kısaca bu yaygın olan bidatlerden diğer bazılarına işaret etmek gerekirse, kabirleri ve türbeleri bereketlerin hasıl olduğu yerler olarak görmek ve inanmak, Mevlid kutlamaları düzenlemek, namaza başlamadan açıktan niyetlenmek, sesli niyetlenmek, namazdan sonra toplu olarak tesbihat ve zikirde bulunmak, İsra ve Miraç gibi günleri kutlamak, kandil geceleri adıyla binlen gecelerde özel namazlar kılmak ve sabahlamak, tasavvuf ehlinin müritlere tavsiye ettiği birçok zikirler ve tesbihatta burada bidat olan ameller arasında sayılabilir yine. Ee, kabirlerin üzerine kubbe inşa etmek ya da Kabirlerin üzerine mescit inşa etmek bidat olan amellerdendir. Kadınların kabirlerin içine girmesi ve kabirleri ziyaret etmeleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bilinmeyen bir amel olmasına rağmen bugün kadınlar rahatlıkla erkeklerle beraber kabir ziyaretlerine gidebiliyorlar ve hatta kabirlerde ve türbelerde kabrin sahibinin kabrin yanında Kur'an açıp onların ruhlarına Kur'an okuyabiliyorlar. Evliya olarak tabir edilen tarikat ileri gelenleri hakkında aşırı abartı içeren inançlarında bidate giren yanları çoktur. Müslümanlar bidatleri küfür türünden onlarla ilişkilerini kesmek zorundadırlar. Bidatleri küfür türünden olanlarla ilişkilerini kesmek zorundadırlar. Zira bunu yapmazlarsa onların fitnelerine yardım etmiş olup onlardan razı olmuş bir duruma düşerler. Bidatı küfür türünden olmayanlara karşı ise nasihat ve beyan mesleğini izleyip onlara nasihat etmek ve onlara karşı uyanık olmak gerekir. Çünkü her bidat zaman içerisinde diğer bidatlerle bir araya gelerek daha büyük bir fesada sebep olabilmektedir. Allah'ın Kullarının kendisine iman edip emirleriyle amel etmeleri için ezeli ilmiyle temiz fıtrat sahibi, seçkin, sadık ve emin kullarından bazılarını insanları Allah'a tevhide davet etmeleri için seçip onları görevli kılması ve Rasullerin de insanların arasında bu görevi yerine getirmesine Risalet denilir. <gülüyor> Allah'ın Rasullerine vahiyle kitap vermesine bir set adı da verilir. Risalet Doğrudan vahile indirilmiş olan kitabı ve vahileri Allah'ın kullarına tebliğ etmek ve onları Allah'ı tevhid üzere bir kulluğa davet etmektir. selam ve rahmetullah ve Nübüvete gelince Allah'ın peygamberlere, nebilere kitapla beraber veya onlara kitap indirmemiş olsa dahi ilim, hüküm, hikmet, fıkıh ve fıkhetmeyi vermesidir. Yusuf suresi 22. ayetinde Gençlik kuvvetine erişince ona hüküm ve ilim verdik buyrulmuştur. lübüvet aynı zamanda Allah'ın kullarına vahyettiğini Rasulün ve Nebinin açıklayıp tefsir etmesidir. Kur'an buna tebiyin der. Tebiyin çokça açıklama, anlaşılır hale getirme demektir. Beyan ise herhangi bir şeyin şek ve şüphe bırakmayacak şekilde tanımlanmasıdır. Nahil suresi 44. ayetinde ve sana da zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye umulur ki düşünürler. Rasuller ve nebiler de bunun için Allah'ın kendilerine emanet ettiklerini insanlara eksiksiz olarak öğretmek için mücadele vermişlerdir. Maide suresi 67. ayetinde Ey Rasul sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş sayılırsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Gerçekten Allah Kafirler kavmini hidayete erdirmez. Onların tebliğ ve davetten sonra en önemli görevleri insanlar arasında Allah'ın gönderdiği hükümler ile adil bir şekilde hükmetmek ve hayatı Allah'ın rızasına uygun olarak düzenlemektir. Allah Azze ve Celle kitabında bunu açıklamak için Hadid Suresi 25. ayetinde şöyle buyurur. Rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar adaletle hükmetsinler. Rasullere ve nebilere itaat etmek farzdır. Onların kitabı ve vahyi açıklamalarına sünnet denir. Sünnet, nübüvvet ilmi ve fıkhıdır. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Hiçbir rasul olmasın ki biz onu ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye göndermiş olmayalım. Yine aynı surenin 165. ayetinde şöyle buyrulur. Müjdeci ve uyarıcı olarak Rasulleri gönderdik ki Rasullerin gönderilişinden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir hüccetleri olmasın. Rasullerin ve Nebilerin ilki e, Nebilerin ilki Adem aleyhisselam sonucu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adem aleyhisselam Nebi olup Rasul değildir. Rasullerin ilki Nuh aleyhisselam'dır. Yani e, nübüvvet ile Risalet arasındaki bu farktan dolayı e, bazı kimseler iftira ederek Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar ettiğimiz yönünde yalanlar söylüyorlar. Buna e, dikkat edilmesi gerekir. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir daha Rasul ve nebi gönderilmeyecek ve onun Risaleti kıyamete kadar tüm insanlara Allah'ın Risaleti olarak kalacaktır. Kim ondan sonra bir nebi geleceğini iddia ederse o kafir ve mürtettir. Allah'a yalan isnat ederek iftira etmiştir. Resullerin ve nebilerin gönderiliş gayeleri Aleykümselam ve rehmatullahi ve berekatuhu İnsanlara Rablerini isimleri ve sıfatlarıyla tanıtmak yani tevhidi öğretmektir. Allah'a sahih bir şekilde ibadet etmelerini öğretmektir. İnsanların işledikleri amellerden ötürü Allah katında karşılaşacakları iyilik ve cezayı haber vermektir. Yeryüzünde insanların adaletle ve ihsanla hükmetmeleri, kitabı uygulayıp mizanı sağlamaları ve hak ile batılı birbirinden ayırmaları için insanlara ilim ve hikmeti öğretmektir. Tüm insanlara karşı Allah'ın dininin şahitleri ve hüccetleri olmaktır. Allah'ın kitabındakileri eksiksiz tebliğ etmektir. Zulme, şirke, küfre, sihre, putlara tapmaya ve tüm ahlaksızlıklara karşı kalp ile, dil ile ve el ile cihad etmektir. Yeryüzünü ıslah etmektir. İnsanları kulların kulluğundan, şirkten ve cahiliyeden arındırarak Rableri Allah Azze ve Celle'nin kulluğuna davet etmek ve özgürlüklerine kavuşturmaktır. Ve Allah'ın indirmiş olduğu hadleri uygulamaktır. Peygamberler yani rasuller ve Nebiler akıllıdırlar, emindirler, sözlerinde ve özlerinde sadıktırlar, haniftirler, her türlü kötülük ve büyük günahlardan korunmuşlardır, vahyin tebliğinde masumdurlar, Allah katından mucizelerle desteklenmişlerdir, Allah'ın kendilerine indirdiklerini eksiksiz tebliğ ederler, Allah'a davetleri karşılığında insanlardan bir karşılık beklemezler ve Allah'ın kullar arasında Adaletle hükmederler. İnsanı İslam'dan çıkaran şeylere gelince insan İslam'a tevhid ile girer. Tevhid ise iman ve İslam'ın tamamını kapsayıcı olan bir ahittir. Kul bu sözle Müslüman olduğuna, şirki ve küfrü reddettiğine ve sadece Allah'a iman edip ona kuluk edeceğine dair söz verir insan Allah'ın Rab ve ilah olduğunu kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar edince mümin bunun gereğince amel ettiğinde de Müslüman olur. İmanla İslam kelime anlamlarıyla belki ayrı ayrı anlamlara sahiptirler fakat Allah'ın dininde iman ile İslam birbirinden farklı şeyler değildir. Bu farz olan iman ve İslam açısından böyledir. İslam imanı korur. İslam Dilden öteye geçmeyen imanı korumaz. Ancak büyük günahlardan bazılarını işleyen kimseler imanın temellerinden birini inkar edip aşağılamadığı halde imanın şubelerinden bir şubede günah işlerse imanın farz olan tamamından çıkmaz. İslam'ı sahih olan bir kimse ise İslam dairesinde kalır. İslam'ı sahih olmadığı gibi inancında şirk ve küfür olan kimse Müslüman olmadığı gibi mümin de değildir. İnsanı İslam'dan çıkaran şeylere gelince e, Allah Azze ve Celle şirk hakkında Maide Suresi 72. ayetinde şöyle buyurur. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun sığınağı cehennemdir. Zalimler için hiçbir yardım edici yoktur. Allah'tan gayri birisine Allah'tan ister gibi yalvarmak, ondan şefaat dilemek ve ona sığınmak, ölülerden medet ummak. Arah Suresi 194-195. ayetlerinde şöyle buyrulur. Allah'tan başka kendilerini çağırdıklarınız sizin benzeriniz olan kullardır. Haydi onları çağırınız da size icabet etsinler. Eğer doğru söylüyorsanız. Yoksa onların kendisiyle yürüdükleri ayakları, kendisiyle iş gördükleri elleri, kendisiyle gördükleri gözleri mi var? Yoksa onların kendisiyle işittikleri kulakları mı var? De ki ortak koştuklarınızı çağırın, sonra beni bekletmeyin, bana tuzak kuracaksanız kurun. Müşrikleri ve kafirleri, şirkleri ve küfürleri apaçık belli olduktan sonra küfür ehli görmeyip onlardan beraatını ilan etmemek. Enam suresi 56-57. ayetlerinde şöyle buyrulur. De ki, Allah'ın dışında kendilerine dua ettiklerinize ibadet etmem bana yasak kılındı. De ki, ben sizin hevalarınıza uymam. Yoksa ben sapıklığa sapmış olur ve ben hidayete erenlerden olamam. De ki, ben... Rabbimden apaçık ayetlerle geldiğim halde siz onu yalanladınız. Sizin çok acele gelmesini istediğiniz şey yanımda yok. Hüküm ancak Allah'a aittir. O hakkı anlatır ve hüküm vericilerin en hayırlısıdır. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve hidayetinden daha iyi bir sünnet ve hidayet olduğuna inanmak ve söylemekle yine kişiyi İslam'dan çıkarır. Nisa suresi 115. ayetinde şöyle buyrulur. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa onu o yönde bırakır ve sonra da cehenneme sokarız. O gidilecek kötü bir yer olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet etti hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bütün ümmetim cennete girecektir ancak karşı gelip reddedenler hariç. Dediler ki kim reddeder şöyle buyurdu kim bana itaat ederse cennete gitmiştir. Kim de bana isyan ederse reddetmiştir. Bunu Buhari eee Kitabul İtsam bil Kitap ve Sünne babında rivayet ediyor. İbn Hadi el Makdisi Allah rahmet eylesin diyor ki kim Allah'ın Nebisine ve getirdiğine iman etmezse o asla mümin değildir. Zira bazı Yahudiler ve Nasraniler de la ilahe illallah diyorlar. Bu da delildir ki tevhid Allah'ın ibadetle tevhid edilmesidir. Kim Allah'ı ubudiyetle tevhid ederse onun emrine uymalı, yasaklarından kaçınmalı, ondan gelene ittiba etmeli ve resulüne uymalıdır. Zira Resule itaat Allah'a itaat Allah Allah'ın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğinden nefret etmek ve onun karşıtı olan bir şeyle amel etmek Muhammed Suresi 9. ayetinde şöyle buyrulur: İşte böylece onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadılar. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Allah'ın dininden olan bir şeyle veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetiyle yahut da cennet ve cehennemle alay etmek. Tevbe Suresi 65-66. ayetlerinde şöyle buyrulur: De ki Allah ile ayetleriyle ve Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür dilemeyiniz, iman ettikten sonra kafir oldunuz. Büyü yapmak Büyü yapmak hakkında Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldu. İnsanlara sihri öğretiyorlardı. Müslümanlara karşı olan savaşlarında müşrikler ve kafirlere yardımcı olmak, onların yönetim ve hükümlerini meşru görmek, bundan hoşlanıp rahatsızlık duymamak. Maide suresi 52. ayetinde şöyle buyrulur. Bunun için sen kalplerinde hastalık olanların onlar arasında telaşla koşuşturup başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz dediklerini görürsün buyruluyor. İslam şeriatının bazı hükümleriyle veya tamamıyla hüküm verilemeyeceğine inanmak, Allah'ın hükümlerini bırakıp onun yerine beşerin hükümlerini uygulamak, Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen müminleri aşağılayıcı bir dil kullanmak, ve onları sadece Allah'a iman edip ona davet ettikleri için cezalandırmak. Bu konuda Nisa suresi 60-61. ayetlerinde şöyle buyrulur. Sen sana indirilene ve senden önce de indirilene iman ettiklerini zannedenleri görmedin mi? Tağut'u inkar etmekle emrolundukları halde kendi aralarında hüküm vermesi için ona başvuruyorlar. Şeytan ise onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve Rasul'e gelin denildiği zaman... Münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Allah'ın dinini önemsememek, onu öğrenmemek, onunla amel etmemek, onun dininin dostlarına buğz etmek, düşmanlarını sevmek, düşmanlarını övmek ve savunmak. Bu konuda Araf suresi 50, -50 ve 51. ayetlerinde şöyle buyurulur. Cehennemlikler cennetliklere sorarak dediler ki, bize birazcık Allah'ın size rızık olarak verdiğinden veya sudan dökün. Onlar da derler ki, Allah o ikisini kafirlere haram kılmıştır. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edindi, kendilerini de dünya hayatı aldattı. Bugün tıpkı onların bu ile karşılaşmayı inkar ettikleri, ayetlerimizi bilerek unuttukları gibi biz de onları unuturuz. Bazı insanların bazı makam ve hallere ulaştıklarında, Şeriatın zahir emirlerinde mükellef olmayacaklarını söylemek. İslam'ı nakseden şeylerin burada ayrıntılarına girmeye gerek yok. Ancak insanı İslam'dan çıkaran şeyleri ciddi olarak veya şakayla yahut da alaya alırcasına söylemek arasında hüküm olarak bir fark yoktur. Ancak ikrah altında olan bundan müstesnadır. Nahil suresi 106. ayetinde şöyle buyrulur: Kalbi Allah'a imanla mutmain olduğu halde imanından sonra küfre zorlanan hariç. İslam'ı nakz eden şeyler arasında Allah'tan gayrısının adıyla halifte yani yeminde bulunmak ve mevzusu küfür ve şirk olan yeminler üzerine müşriklere ve kafirlere hiçbir ikrah olmadan veya e, bedenin bazı azalarını yok edici zorlama altında kalmadan ahit vermek, bugünkü tabirle and içmek ve insanı, e, bunlarda insanı e, İslam'dan çıkaran şeylerdir. Ancak bu tür ahitler cahiliyeden yeni kurtulmuş olan sahabelerden zaman zaman meydana gelmişse de Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyen sahabelere uyarmıştır. Mesela kim e, lata ta yemne derse hemen la ilahe illallah desin e, buyurarak onu kefaretini eda etmesini söylemiştir. Onun Zira onun hükmünü bilmemekten değil cahiliyedeki dil alışkanlıklarından ötürü bunu söylüyorlardı. Ama bugünküler gibi kendilerine bunun haram ve şirk olduğuna dair delil ve hüccet dolaştıktan sonra bunun hiçbir hükmünün olmayacağını söylemiyorlardı. Abdullah bin Ömer radiyallahu diyor ki Ben Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemi işittim şöyle diyordu. Kim Allah'tan gayrısının adıyla halifte yani yeminde bulunursa o kimse Allah'a şirk koşmuştur. Evet. Son olarak inşallah ehli sünnet ve cemaat akidesini kısaca tanımlayalım. Çünkü tevhidi, tevhidin zıttı olan şeyleri bildikten sonra bu akideyi de bilmek gerekiyor. Sünnet, Allah'ın Resulü'nün Allah'tan gelen vahyi, sözleri, amelleri ve adıyla beyan ve tefsir etmesidir. Sünnet, nebilerin hidayet yolu, rabbani bir düşünce ve ameldir. Nübüvvet sünnetle beraberdir. Cemaat ise dinde tek başına da olunsa hak üzere olmak ve batılla savaşmak, bidatlara karşı olmak, Allah'ın kitabı ve Resul'ünün sünneti üzere bir itaat ve hareket oluşturmaktır. Bir ülkede Kur'an ve sünneti en iyi bilen ve ona bağlı olan alimlerin asıl uyulması gereken cemaattir. Bu hem İbn Abbas radıyallahu anh ve hem de Ahmet bin Hanbel gibi Selefi salihinden olan alimlerin görüşüdür. Müminleri kardeş bilme, onların dinde vahdetlerini sağlama, onlara yardım edip onlardan nasihatlerini esirgememe ve onların aynı akide, hüküm, yönetim ve bir tek imam önderliğinde Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti üzere Müslüman bir birlik oluşturmanın adına cemaat adı verilir. Cemaat olmak, Kur'an ve sünnetin nebeviye üzere İslam'ı anlamak ve yaşamaktır. Alimran i̇mran Suresi 102-103. ayetlerinde Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin. Allah'ın ipine de hep birlikte sımsıkı sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin buyrulmuştur. Allah'ın kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bildirdiği isimlerini ve sıfatlarını zikredildiği gibi e, zikredildiği manada kabul etmek, Allah'ın isim ve sıfatlarının e, manalarının dışında yorumlamamak ve Allah'ı tenzih edip kullarına benzetmemek, onun isim ve sıfatlarının hiçbirisini iptal etmemek bunda Kur'an ve sünnetin dediğinin dışına çıkmamak Allah'ın isim ve sıfatlarını muhkem görüp tefsir edileceğine iman etmek ve bu isim ve sıfatlardan hiçbirini müteşabih olarak görmemek sıfatların keyfiyetini Allah'ın ilmine havale etmek ehl-i sünnetin bazı ilkeleridir Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine inanmak ve onun şer'i hükümler koyduğuna iman etmek. Haşir suresi 7. ayetinde şöyle buyrulur. Resul size neyi getirmişse onu alın ve sizi neden alı koyduysa ondan kaçınınız. Allah'tan korkunuz çünkü Allah cezalandırması çok çetin olandır. Nisa suresi 65. ayetinde hayır Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan bir anlaşmazlıkta seni hakem kılmadıkça ve sonra da verdiğin hükümde nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. Günahkar müminlerin cehenneme girdikten sonra Allah'ın onları kendi şefaati ve nebilerin, şehitlerin, salihlerin şefaatiyle cehennemden çıkaracağına iman etmek de ehl sünnet vel cemaatin ilkelerindendir. Nisa suresi 48. ayetinde şöyle buyrulur. Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz bundan ötesini dilediği kimse için bağışlar İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceğine ve Deccal'i öldüreceğine inanmakta Ehl-i Sünnet'in ilkelerindendir Ebu Hürer'i radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şöyle buyrulur Size Deccal hakkında daha önce hiçbir nebinin konuşmadığını konuşayım mı? O şaşıdır, onunla beraber cenneti ve cehennemi vardır Cennet dediği cehennemdir, cehennem dediği şey de cennettir Nuh'un ona karşı kavmini uyardığı gibi ben de sizi uyarıyorum. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Zuhruh Suresi 61. ayetinde Gerçekten o kıyamet, din, kıyamet saatinin alameti ilmidir buyrulmuştur. Ve burada İsa Aleyhisselam kastedilmiştir. Ayetin siyakı e, öncesinden itibaren o konuda bu net olarak anlaşılır. Nisa Suresi 159. ayetinde de şöyle buyrulur. Kitap ehlinden hiç kimse olmasın ki ölümünden önce ona Tek tek iman etmiş olmasınlar. Yani ahir zamanda nüzul ettiği zaman İsa Aleyhisselam e, hayatta bulunan kitap ehli ona yani İsa Aleyhisselam'a iman edeceklerdir. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Nebiler farklı kadınlarla evlenmiş kimselerden olan kardeşlerdir. Anneleri ayrı ayrıdır. Ben Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanım. Benimle onun arasında hiçbir nebi yoktur. Onu görünce tanıyınız. O orta boylu bir adamdır. Rengi kırmızılıkla beyazlık arasındadır. Saçı düzdür. Sanki saçı sudanlıyor gibidir. Islanmamış olsa bile öyledir. Haçı kırar, domuzu öldürür ve insanlarla İslam'a girmeleri için savaşır. Onun zamanında Allah tüm dinleri helak eder. Öyle ki yeryüzünde güven yayılır. Hatta aslan develerle beraber yaylalarda dolaşır. Kaplanlar da ineklerle beraber dolaşırlar. Kurtlar da koyunlarla. Çocuklar yılanlarla oynarlar Hiçbirisi birbirine zarar vermez Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu Rejmin Allah'ın hükmü olduğuna Ve bunu Rasulün ve sahabenin Uyguladığına inanmak da Ehli Sünnetin ilkelerindendir. Maide Suresi 43. ayetinde şöyle buyurulur Nasıl oluyor da onlar Yanlarında Tevrat ve onda da Allah'ın Hükmü olduğu halde seni hakem kılıyorlar Sonra da bundan yüz çeviriyorlar İşte onlar mümin değillerdir Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecekle ilgili Allah'ın kendisine bildirmesiyle bize sayı hadislerinde verdiği haberlerinde eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve bunu bize rivayet eden ashabını doğrulamakta ehli sünnetin ilkelerindendir. Allah ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaati Allah'a imandan bilmek yine ehli sünnet ve cemaatin ilkelerindendir. Nisa suresi 80. ayetinde kim Resul'e itaat ediyorsa o gerçekte Allah'a itaat etmiştir buyrulur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ali ve ashabını sevmeyi imandan bilmek, onları sevmek, dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak, onlara söylenmemek ve onları kötülememek yine ehli sünnet ve cemaatin ilkelerindendir. Dinde hoşgörü adı altında işte şialar bizim kardeşimizdir. Onlar da Müslüman gibi sözler söyleyerek Allah Resulü'nün asabına düşmanlık edenlere dostluk beslemek kesinlikle el-Sünnet'in ilkelerine aykırıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin raşid halifelerini sevmek, onların ictihadlarına saygı duymak ve onlara rahmetle dua etmek. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, hadiste az önce okumuştuk. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyordu. Allah'tan takva ile sakınmanızı, sözü dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Velev ki bu Habeşli bir köle dahi olsa, bilin ki benden sonra sizden kim yaşarsa pek çok ihtilaflar görecek. Siz siz olun, benim sünnetime ve hidayet ehli raiş talifelerin sünnetine uyunuz. Ona azı dişlerinizi geçirerek sahip çıkınız. Sonradan uydurulan şeylerden sakının çünkü her uydurulan bidattir. Müslümanların imamlarına itaat edip onların emirlerini dinlemek ve Allah yolunda cihatta onlara yardımcı olmak, bütün Müslümanlara nasihatte bulunmak yine ehli sünnetin ilkelerindendir. Nisa suresi el ayetinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyurulmuştur. Müslüman olan ve Müslüman toplumda namazı ikame ettiren ve hadleri uygulayan Müslüman yöneticilerle savaşmamak ümmeti Muhammed'in kanlarını batıl yolla akıtmamak yine ehl sünnet ve cemaatin ayrıcı özelliklerindendir. Allah'a isyanda kullarına itaat etmemek bir başka özellik. Allah'ın emrettiklerini ve yasakladıklarını itibara almayan yahut iman ettiğini söylediği halde Allah'ın emirlerinde ve nehirlerinde gevşeklik gösteren, zulüm ya da haksızlık yapan kimselerin Allah'ın haram kıldıklarını emrettiklerinde yapmamak Yasaklarını işlediklerinde de kendilerine yardımcı olmamak, aynı şekilde Allah'ın Resulünün de emir ve yasaklarına riayet etmeyip muhalefet eden kimselere bu muhalefetlerinde itaat etmemek gerekir. İtaat edilmesi gereken ancak Allah'a, Resul'e tabi olan Allah'ın kitabını üstün kılmak ve ona karşı savaşanları durdurmak ve Allah'ın dinini muhafaza etmek için ilmi, malı ve canı ile Allah yolunda olanlardır. Kişinin anne ve babasına ya da yakınlarına yardım ve itaati de ancak bu kayde üzerine oturtulur. Kişi, anne ve babası da olsa şirk ve küfür olan bir amele davet edildik, ettiklerinde onlara itaat etme mecburiyetinde değildir. Nisa suresi 115. ayetinde Kim de hüda kendisine apaçık belli olduktan sonra rasule karşı olur ve mümin olmayanların müminlerden başkalarının yoluna uyarsa onu sahiplendiği yol üzere kılar sonra da onu cehenneme sokarız. Orası gidilecek kötü bir yer olmuştur buyurulur. Ahzab suresi ilk ayetinde Ey Nebi Allah'tan kork kafirlere ve münafıklara itaat etme buyrulmuştur. Casiye suresi 18. ayetinde Sonra seni de dinden bir şeriat üzere kıldık. Ona uy ve sakın bilmeyenlerin hevalarına uyma. Kabir azabına inanmak da ehli sünnetin ayrıcı e, ilkelerindendir. Lafir yani Mü'min suresi 46. ayetinde şöyle buyrulur. Sabah akşam cehennem ateşine arz olunurlar. Kıyamet saati gelince de Firavun'a iman edip velayetine girenleri daha çetin bir azaba girdirin denilir. Bütün İslam alimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden günümüze kadar kabir azabının hak olduğu hususunda icma etmişlerdir. Yine sırata inanmak da bu ülkelerdendir. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Yerin başka bir yere ve göklerin başka göklerle değiştirildiği gün İbrahim Suresi'nin 48. ayetini e, sordum. İnsanlar o gün nerede olurlar diye sordum diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sıratın üzerinde buyurdu. E, bunu İmam Müslim sayhinde rivayet etmiştir. Şefaate inanmak diğer bir ilkedir. İsra Suresi 79. ayetinde Rabbin seni gerçekten makam-ı mahmuda çıkaracaktır buyurmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste... Allah'ın Resulü aleyhissalatü Vesselam şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenler içindir buyurmuştur. Bunu da Ebu Davud ve İbn İban nakletmişlerdir. <gülüyor> yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, gelen bir rivayette, ben Adem oğullarının seyidiyim. Bu bir övünme değildir. Ben yeryüzünün üzerinden yarılıp çıkacak ilk kimseyim. Ben ilk şefaat eden ve ilk şefaatçi kılınanım buyurmuştur. Bunu da yine İmam Müslim rivayet eder. Havza inanmak. E, Sevban radıyallahu anh diyor ki... Adamın birisi sözünü ettiğiniz havuz nasıl bir şeydir diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ''Benim havzum eyle ile umman arası kadar geniştir. İçeceği sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onun çevresinde o kadar bardak ve sürahi vardır ki... Onların sayısı gökteki yıldızların sayısı kadardır. Ondan bir kez içen hiçbir zaman susamaz.'' ''Ben insanların ondan ilk içeni olacağım.'' buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Hanbel, Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmiştir. Güneşin batıdan doğacağına inanmak, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ''Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet saati gelmez. İnsanlar onun batıdan doğduğunu görünce hepsi iman ederler. İşte o gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır elde etmemiş olan, Nefislere iman etmeleri bir yarar sağlamaz buyurmuştur. Bunu da Buhar ve Müslim rivayet eder. Kadere iman etmek Allah Azze ve Celle Kamer suresinin 49. ayetinde biz her şeyi kaderle yarattık buyurmuştur. Tevbe 51. ayetinde de ki Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey bizim başımıza gelmeyecek buyurulmuştur. İbn-i Ömer radıyallahu rivayet etti hadiste de her şey bir kaderledir hatta acizlik akıllılık bile buyurmuştur. Bunu da İmam Müslim ve İmam Malik rivayet ettiler. Evet, e, bu konuları, imanın esası olan konuları daha önce işlemiştik. O yüzden detaylı değil de kısaca geçtik, geçiyoruz buralarda. E, Ehli sünnet ve cemaatin ilkelerinden bir diğeri, imanın tasdik, söz ve amel olarak tarif edilmesidir. Hücurat Suresi 15. ayetinde, ancak müminler Allah'a ve Resulüne iman edenler, sonra hiç kuşkuya kapılmayan ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. İşte sadık olanlar onlardır buyurulmuştur. Fatır suresinin 10. ayetinde O'na yükselir temiz söz ve salih amel O'nu yüceltir buyurulmuştur. Bu ayetteki temiz söz el-kelim-ü kelime-i ee, Bunun Allah'a yükselmesi ancak salih amelle olur. İman Salih amelle artar, fısk, zulüm ve isyanla eksilir diye inanmak gerekir. E, Umer bin Habib rahimullah der ki, iman artar ve eksilir. Dediler ki, imanın artması ve eksilmesi ne oluyor? O da şöyle cevap verdi. Allah'ı zikredip, oruç tutup, namaz kıldığımızda imanımız artar. Bundan gaflet içinde olunca da imanımız eksilir. Acurri şeriyada, lalkaide, şerhu usulü itikad ehli sünne isimli eserinde rivayet etmiştir bunu. Şirk, küfür ve nifak olmayan herhangi bir ameli işleyen müminleri küfürle suçlamamak, onlar hakkında hüsnüzan etmek ve böyle amellerini mümkün ise hata ya da cehalete yormak yine ehl-i sünnet vel cemaatin ilkelerindendir. Nisa suresi 48. ayetinde şöyle buyurulur. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan aşağı olan günahlardan dilediğini dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Müminlerin sıfatları üzere ölenler hakkında kesin cennet veya cehennemliktir dememek yine ehli sünnetin ilkelerindendir. Sihir yapmamak, yaptırmamak, büyücü ve falcıların dediklerine inanmamak, iman ehlinden olan günahkarların cehenneme atıldıktan sonra Allah'ın izniyle oradan çıkacaklarına iman etmek yine ehli sünnet ve cemaatin ilkelerindendir. Özetle e, bu şekilde Konumuz bu kadar inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve selim ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.